أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا بما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد Salli ala tabibi Sallallahu Muhammed Salli ala alaihi zunubina Muhammed Güzeller güzeli, güzel Mevlamın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 Ve dostlar, tekrar tekrar paylaşmaya devam ediyorduk. Bu yönler ve yollar savaşını yaşadığımız dünya hayatındaki sefer halinden, kulluk yürüyüşünden bahsediyorduk. Asır saadetten bir devaydı bu kulluk yürüyüşü. En büyük sanat, en büyük zanaat da peygamber sanatı ve peygamber mesleği olan kulluk sanatı değil miydi? Evet, asr-ı saadetten gelen bu devayı, zamanımızdaki bazı dertlerle birleştirdiğimizde şifayı konuşuyorduk sizlerle. Rabbimizin bizlere her ortamda ve her zamanda ve her mekanda kalıp olsun için sunmuş olduğu alemlerin bir tanecik numunesi, en güzel, en tatlı örnek, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatından ona tabi olmakla şereflenen, eşkiyayken evliya olup gökyüzünde yıldız olma şerefine kavuşan sahabi kiramın hayatlarını, uyananların, uyanış yapanların hayatlarını sizlerle paylaşıyorduk. Bu, yönler ve yollar savaşının gerçekleşmiş olduğu dünya hayatındaki yürüyüşlerinin nasıl sergilediklerini, Onların bu yürüyüşlerinin yürüyüşlerinden nasıl bir pay alabiliriz bunu sizlerle paylaşıyorduk. Yürüyenler ve oturanlar. Bir sınıf daha vardı. Bugün de o sınıfa değineceğim müsaadenizle. Ve bu haftaki Gafletten kurtulur programımız başlıyor. İnsanlık tarihi kadar derin olan kulluk yürüyüşünde yürüyenler ve oturanlar olduğu gibi, oturmak ve yürümek arasında tereddütle bocalayanlar da olmuştur dostlar. Seferin gerekliliğine inandığı halde bir türlü yola çıkma azim ve iradesini gösteremeyenler, üçüncü bir sınıf olarak belirlenmişlerdir gözümüzün önünde. Allah'ın yolunu kabul etmekle beraber bir türlü o yolda olma becerisini, cesaretini ve kararlılığını gösteremeyenler olmuştur. Yolda olmakla olmamak arasında yaşadıkları ruh hali ile sefer sınavında dökülmüşlerdir çoğu zaman bunlar. Kendilerini yola nispet etmekle birlikte fiilen yürüyüşe katılmayan bu kesimin gerekçeleri ne olabilir ki? Bu kutlu seferden, bu mübarek yürüyüşten geri kalmışlardı dostlar. Kimlerdir bunlar dostlar? Kimlerdir bu rahmet yürüyüşü var iken... ''Bu aşk yürüyüşü varken, aşk peygamberinin aracılığıyla gelmiş olan, bu aşk dininin, bu aşk kitabının güzel yolu varken bekleyip geride kalanlar kimlerdir dostlar?'' ''Nasıl bir haleti ruhiye taşıyor bunlar? İnandıkları yola mesafeli kalmalarına neden olan sebepler ne ola ki dostlar?'' Dayandıkları mantık, taşıdıkları mantalite nedir dostlar? Bu sorulara cevap bulmak oldukça, gerçekten oldukça önemli. Çünkü yürüyen ve oturanlardan daha çok beklemedi olanların fazlalığına tanık oluyoruz. Evet, geride kalmanın mazereti ne olabilir ki dostlar? Ayak sürmenin, yerinde saymanın makul bir mantığı var mı acaba? Aslında dostlar, güzel kitabımız, aşk kitabı Kur'an-ı Kerim, meşru mazeret sahiplerini belirtiyor. Kimlerdir beklemesi gereken ve mazur gürülenler? Bunlar, sıralıyorum evlamız, Fetih Suresinde. Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Ayet bu gerçeği bize sunuyordu. Peki dostlar, şimdi bu beyanda, bu beyandan sonra beklenmeyi yürümeye tercih edenler, kendilerini muaf, mazur ve müstahini görenler, durumlarını netleştirmeleri gerekmiyor mu? Körler mi, topallar mı, hasta mı olduklarını, hangi gerekçelerle yoldan geri kaldıklarının bir izahını bulmaları gerekmiyor mu? Aslında güçlü bir inanç ve irade sahibi olmayanlar genellikle bahane ve mazeretlere tutunurlar dostlar. Bir bahane bulurlar. Sorumlulukları zamana yayma ve zamanla sıyrılma alışkanlığına tutunurlar. Hani bugün kalsın yarın hallederiz, bugün kalsın yarın hallederiz. Bugünler biter ama yarınlar bitmez bir türlü Ertelemeci, tehirci bir mantık bunlar da gözükür genellikle Adım hıdır, elimden gelen budur diyerek Yol mesuliyetini safsaklama ve sıyrılma kolaycılığına neden girişiyorlar ki acep? İşin aslı şu ki dostlar Yürümek istemeyen mutlaka kendince bir izahta bulaveriyor kendi kendine. Daha da olmazsa yolun darlığından dem vuruyor. Sefere açıktan itirazı olmayan, fakat yolda olmaları gerekirken bulunmayanları anlamak mümkün mü dostlar? Evet dostlar, anlamak mümkün mü? Yürüyüşe katılmak için, Kurtarıcı Mehdi arayışında olanlar, kendilerine Mehdi'nin gelmesini bekleyenler ve buna göre kendilerini, vakitlerini ayarlayanlar. Evet dostlar, sonuçta insanlar beklenmeyi benimsemişlerse Mehdi gelse bile değişen ne olacak ki? Mehdi ne yapabilir yürüme iradesi yok olanlara? Sorumlulukları Mehdi'ye ihale etme ustalığını kullanıp, iç rahatlatıcı, teselli verici bir bekleyiş içinde olduklarını zannedip, Deccalizmin ifsat ve imha sürecinde kurtarı arayışlarına girenler. Acaba, acaba dostlar, acaba... Bu bahane ya da bu ortaya atılan bekleyiş nedeni, kurtulmaya, sebep sunmaya gerekli tutan, gerekli görülen, gerekli sayılabilecek bir mazeret mi acaba? Evet dostlar, beklemeyi uzutanlar yoksa Cebrail Aleyhisselam'dan yeni bir işaret mi bekliyorlar ki? peygamber aleyhissalatü vesselamdan kişiye özel bir direktif mi çıkmasını bekliyorlar yoksa durum nedir bunu bir düşünmemiz gerekiyor evet dostlar bekleyenlerin sığındıkları diğer bir gerekçe de kader yani oturmayı kader bilenler Tembelliklerini kader ile perdeleyenler, sinmişliklerini takdir ile örtenler. Bu anlayış iflah eder mi acaba bilinmez ama nasipte varsa yola çıkarız diyorlar. Sıra maddi çıkarlarına gelince işi niçin nasibe bırakmıyorlar? Canlarını dişlerine takıyorlar. İş maddiyata dönünce. Evet dostlar. Zayıf Müslüman daima kaza ve kaderi mazeret gösterir ama kuvvetli mümin bir zat kendisi Allah'ın galebe çalan kazası ve önüne geçilmeyen kaderidir diyen güzel bir tahsis yapan güzel alemlerimizin bu sözü ne kadar da hakikatleri ifade ediyor değil mi? Oturmak bir yazgı mıdır dostlar? İnsanlar neden kendilerini oturmaya mecbur görürler? Yoksa bu mantığı besleyen bir hastalık mı meydana çıkıverdi ya da nifak mı sirayet ediverdi? Evet, yolda olmamanın bir izahı olmalı değil mi dostlar? Tek kelimeyle ifade etme gerekirse acziyet. Acizin yerini azim almadıkça kişi beklemede kalacaktır. Rotary yapmaktan kurtulamaz çünkü. Aciziyet sahipleri, ürkek adımlarla, bulanık zihinle, evhamlı yürekle ne yapabilirler ki? Sinirleri alınmış, duyarsız ve tepkisizlerin yol almasını kim bekleyebilir? Umurgasızların dik bir duruş sergiledikleri vaki olmuş mu dostlar? Evet. Ve acziyet... Ve zaaf gösterenlere nifak çevreleri, şer odakları yüklenecekler. Sindirmek için, susturmak için, telkinler, tavsiyeler, tehditler ard arda gelmeye başlar. Otur evinde, kıl namazını, oku Kur'anını, karışan mı var diyenler, sonra acıyanlar, illaki oturmayı isteyenler. Tehditler ard arda gelmeye başlıyor. Şartlar malum ortalıkta fazla görünme göze batma uyarısında bulunanlar. Hem senden daha alimler varken bu kadar öne çıkmak sana düşer mi diye türlü türlü nasihatlerde bulunanlar. El alemin işine fazla burnunu sokma başına iş alırsın diye dikkat çekenler. Temkin tedbir ihtiyat velhasıl oturduğu yerde Dilektiflerde bulunanlar. Ayrıca yolda olmayı ve yol almayı statikonun onay ve arzularına bağımlı kılanlar yolda kalmaya mahkumdurlar dostlar. Egemenler tuzaklarını kurduktan sonra ancak yol verirler. Bu açıdan özgür ve özgün bir yürüyüşe yatırım yapmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır dostlar. bağımlı, güdümlü, icazetli yollar ve yolcular bocalamaya mahkumdurlar. Bocalamaktan kurtulamazlar ki dostlar. Evet dostlar. İşte bu ahvalde biz ne durumdayız acaba? Biz hangi konumdayız? Bunu bunu bir düşünelim lütfen. Bu sıralananlar içinde biz hangi durumdayız? Bir yürüyen olabiliyor muyuz? Görünen o ki... Tarihi belirsiz bir bekleme illetine tutuluverdik dostlar. Neden duraksadık? Niçin yol alamıyoruz? Bu sinmişlik, ürkeklik normal görülebilir mi acaba? Biz değil miydik seferin hikmetlerinden dem vuran, yolun kutsiyetine vurgu yapan? Buna rağmen hala yolda değilse inandırıcılığımız ve güvenilirliğimiz kalır mı hiç dostlar? Yola çağrı yapıp yürüyüşte görünmeyenler samimiyet sınavında dökülenler değil midir dostlar? Ortalıkla göründüğüm, ortalıkta göründüğümüz gerçek. Yürüyüş kritiği yaptığımızda doğru, ancak yolun hakkını verdiğimiz söylenebilir mi dostlar? Yürüyüşe katılmak yerine yürüyenleri tartışan, yorulmayan o anlayan, sınıflayan, kendilerini hakem ve hakim mevkiyine oturtanlar hiç de az değil dostlar. Ne yazık ki. Bizim bugün usta müzakerecilere, mahir eleştirmenlere, profesyonel polemikçilere değil, samimi ve sadık yürüyüş erlerine ihtiyacımız var. Ya da Yolu beğenmek, sevmek, istemek yetmiyor, sorunu çözmüyor, sorumluluğu sona erdirmiyor. Mutlaka olması gereken ise, yolda olmamız ve yürüyüşe katılmamızdır dostlar. Bu yolun övgümüze, reklamımıza ihtiyacı yok zaten. Yürüyüşe katılmayıp yürüyenleri takdir edenler, bununla teselli bulanlar, yolcuların başarılarından pay hesabı yapanlar, Yüreği yürüyüşe yetmeyen, rahat ve konfordan kopamayan, ancak koşucuları alkışlamak için tribünlerde yerlerini alan taraftarlar beklemeye dursun. Oturdukları yerden aleme nizamat veren akıldaneler, fil dişi kulelerden ahkam kesenler. Bilgilik ve bilinçlik önde olmayı gerektirmez mi? Seferi bilgisini yüklenip geride ayak sürenler ancak kendilerine zulmedenler değil mi dostlar? Ve biz hala beklemeyi tercih ediyorsak, yoksa bu yolun haklılığından tereddüt mü var? Bu kutlu yürüyüşe kuşku mu duyuluyor? Kolektif yürüme ruhunu taşımıyor muyuz? Bireysel bencillik ve bağımlılıklarımızla eli ayağa bağlı mı kaldık acaba? Oturmakta mı onur arıyoruz? Oturmanın onulmaz sonuçlarına katlanabilecek miyiz? Yoksa yoksa bu yol bize dar mı geliyor? Veya seyirci sıralarında yürüyüşü yorumlamak ve yol alanları alkışlamak ile mi tatmin olacağız? ...bir karara varmak durumundayız dostlar. Yolcu muyuz? Seyircimiz. Hayatı zikzak tereddütlerle dolu olanların... Hayatı zikzak ve tereddütlerle dolu olanların... ...artık bir yol ayrımında olduklarını bilmeleri gerekiyor. Olmak... Ya da olmamak Kararsızlıktan kurtulmak cesaretimiz yoksa, bari yol versek, yolu tıkamasak, yürümek isteyenlere engel olmasak, oturanların yürüyenlere müdahale hakkı olabilir mi ki dostlar? Bugün bekleyenler sefer ehlini sorguluyor, sataşıyorlar. Aslında yürüyenlerin oturanlara söyleyecek çok şeyleri var ama kim dinler ki? Bugün biz niçin beklemediyiz dostlar? Yürümemek için nedenimiz mi var ki? Bazılarımızın var tabii. Dünyalıkları alabildiğine yüklenen, dünyevi bağlantıları gittikçe derinleşen, fanide bütünleşenlerin yola çıkması nasıl beklensin ki? Konformizmin bataklığına saplananların sefer şansı bitmiştir derler. Yerleşik hayatımız, yerlilik anlayışımız ciddi kırılmaları beraberinde getiriverdi. Yürüme yükümlülüğüne rağmen oldukça evcilleşi verdik. Ev tutkumuz bizi bağladı. Manevra gücümüzü kırılı verdi bazen. Hareket alanımız daralı verdi. Kısır bir döngü sardı bizi. Hayat arkadaşımız aynı zamanda yol arkadaşımız da olmalıydı. Ev ile iş arası mekanik bir yaşam. Evden işe, işten eve rutin bir yol. Hayat bu kadar basit mi dostlar? Bu kadar dar ve sığ bir dünyaya kendimizi hapsetme hakkına sahip miyiz? Hayat o kadar anlamlı ki, hatta hayat yolunu evden camiye, camiden eve yolu bu kadar kısa tutmak bile doğru değilken... Teselli verecek uğraşlarımız var, fakat esasta oyalını veriyoruz dostlar. Ka'b bin Malik ve arkadaşlarının sınavını unutmuş gibiyiz galiba. Tebük seferinden mazeretsiz geri kalan üç kişi. Ka'b bin Malik, Hilal bin Ümeyye, Mürara bin Rabi. Sefere gidenler sefere gitmişti. Geride kalanlarsa belliydi zaten. Peki bekleyenler? İşte bekleyenler. Seferin uzunluğu, yolun zorluğu, Ağırdan almalarına neden oluvermişti bu üç sahabinin. Olgun meyveler, soğuk sular, güzel zevceler, Serin gölgelikler, nimetler ve lezzetler oyalamıştı onları. Bugün de bazılarımızı oyalayanlar bunlar değil mi ki? Bugün yarın derken bocaladılar ve seferi kaçırıverdiler. Fakat yüreklerinde de pişmanlık var idi. Allah'ın tebdibine maruz kalıyorlardı. Yürüyüşe katılmayıp beklemenin ağır sonucunu gördüler. Öyle sınav ki Kur'an'ı konu oluyordu. Tevbe suresinde buyuruyordu Rabbimiz. Ve seferden geri bırakılan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü genişliğine rağmen onlara dar gelmiş vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'tan yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı da sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etmişti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden hakkıyla esirgeyendir. Evet dostlar, şimdi bekleyenler Lütfen Ka'b'ın kendi anlatımından, Ka'b radiyallahu Anın kendi anlatımından sizlerle paylaştığımızda şu anda kendilerine pay çıkarsınlar lütfen. Tebük gazvesi dışında Resulullah'ın katıldığı savaşların hiçbirisinde ondan ayrılmamıştı Ka'b. Bir de Bedir Savaşı'nda harbe katılamamıştı. İslam üzere anlaştıkları Akabe gecesinde Resulullah'ı tanımıştı. Ve kendisi diyor ki Bedir Savaşı'nı da görmeyi ne kadar isterdim. Her ne kadar Bedir Savaşı herkes tarafından daha çok biliniyor ise de benim anlatacağım Tebük gazvesinde Resulullah'ın yanından nasıl ayrıldığım ve savaşa katılmadığım beklediğimdendir diyecekti. Beklemeyi paylaşacaktı. Neden bekleniyordu? O gazveye katılmadığım sıralardaki kadar hiçbir zaman kendimi kuvvetli ve rahat hissetmemiştim. Vallahi o savaşta temin ettiğim iki bineyi başka hiçbir savaşta temin edememiştim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o savaşın dışında pek az savaşta nereye gideceğini bildiriyordu. Resulullah bu gazveye katıldığında şiddetli bir sıcak tavardı. Uzak bir sefere çıkılıyordu. Üstelik düşman da çok büyüktü. İman ile dirilen Müslümanlara emretti Resul-i Kibriya, Habibi Hüda, Şefi'i Ceza. Düşmanlarına karşı hazırlıklı bulunmalarının istediği şekilde Müslümanlara bu durumu açıklıyordu. Resulullah'ın beraberinde bir kitabın alamayacağı kadar insan vardı. Çok az kimse bulunurdu ki gözden uzak kalsın da gizlendiğini kimse bilmesin. Tabi Vahiy ile belirtilenler başka. Resulullah aleyhissalatu vesselam o gazveye meyvelerin uygunlaştığı, gölgelerin tatlılaştığı mevsimde çıktı. Ne imtihan, ne büyük bir imtihan. Bense meyvelere ve gölgeye düşkün idim. Derken... Savaş emri üzerine Rasûlullah ve beraberindeki Müslümanlar hemen hazırlığa başlamışlardı. Sabahleyin kalkıp ben de onlarla birlikte savaş hazırlığına girişmek istiyordum. Ama nefsim fısıldıyordu, şeytan fısıldıyordu. Biraz da ben kulak verdim galiba. Kulak vermeseydim tesiri altında kalır mıydım o sözlerin... Rahman olan Allah Bakara suresinde la yukellifullah nefsen illa vusaha derken Allah hiçbir bedene, hiçbir canlıya, hiçbir cana kaldıramayacağı yüklemez derken bunları da kastediyordu. Şeytan kimsenin başına silah dayayıp da günah yaptırtmaz ki. Sadece fısıldar ama kulak vermezseniz o fısıltı da kesilir verirdi. Şeytan fısıldıyordu. Fısıldadığı için tıkanıyordu yollar bana. Saatler geçiyordu, ben bir şey yapmıyordum. Kendi kendime, istersen ben de savaşı gidecek güçteyim diyordum. Herkes ciddiyetle hazırlıklarını yürütürken ben hala böyle avınıyordum. Nihayet bir gün sabahleyin alemlerin rahmet vesilesi aşk peygamberi sevgili efendimiz aleyhissalatu vesselam yola çıkmak isteği verdi ve ben hala hazırlanmamıştım. Onlar hızlıca savaş için yola revan olduklarında ben daha oyalanıyor ve onlara yetişeceğimi sanıyordum. Keşke o zaman yola düşüp onlara yetişseymişim. Keşke, keşke yenilmeseymişim, keşke iç alemimdeki savaşı bir kazansaymışım da, keşke o savaştan, o kasveden, bu mübarek yürüyüşten geri kalmasaymışım, keşke. İnsanları diriltmek için yola koyulan Allah Resulü ile eshabının gittikleri şekilde gitseymişim, keşke. Ama keşkeler tıkanıyordu, Olanlar oluvermişti artık. Sonra da kalkıp yola düşmemiştim. Savaş için yola çıkmak istediğimde, Bana eşlik edecek kimse bulamıyordum. Bir kişi kalmıştı benimle birlikte savaşa katılmamış olan. O da ya münafıklık zanlı altındaydı, Ya da Allah tarafından mazur sayılanlardandı. Ve sevgiliyi, Aleyhissalatü vesselam tebüke varana kadar beni hatırlamamış. Orada güzel eshabıyla otururlarken Malik oğlu kağmı ne yaptı demiş. Seleme oğullarından birisi ey Allah'ın Resulü. Örtüsüyle öründü, gözü de omuzlarındaydı demiş. Muaz bin Cebel ona karşılık demiş ki, Çok kötü söyledin kardeşim gerçekten çok kötü söyledin. Vallahi ya Resulullah biz ondan hayırdan başka bir şey görmüş değiliz diyordu. Kardeşini Resulullah'a bu şekilde anlatıyordu. Asıl anlatımı Allah Cebrail Aleyhisselam'la gönderecekti elbette ki. Ama bazen biz Müslüman kardeşler olarak birbirlerimize çalım çak, çalım atıyoruz ya bazen hani geçen de de paylaştık ya. Aynı yolun yolcuları çalım atıyor ya bazen. Birbirimizle karşılaştığımızda ne konuşuyoruz? Ali? Ali biliyor musun Ahmet senin hakkında ne konuştu? Fatma? Fatma biliyor musun? Bak Ayşe senin için neler konuştu var ya Ayşe. Ya şu kayınvardım ne konuştu biliyor musun? Ah gidi ah. Kimisi sefer sevdasıyla cündüp bin damre gibi şehadeti tadar... Kimisi beklemekle kalmaz, için için kendini yer kardeşlerini yer. Yürüyüşün neresindeyiz dostlar? Neresindeyiz? Bunun üzerine Allah'ın güzel peygamberi, rahmet peygamberi, aleyhissalatu vesselam efendimiz, olumlu ya da olumsuz hiçbir şey söylemedi. Resulullah'ın Tebük'ten döndüğünü ve Medine'ye doğru yollandığını duyunca sıkılmaya başlayıverdim diyor Ka'b. Önce yalan söylemek geçti hatırımdan ve kendi kendime ona ben ne mazereti sunayım ki. Yalan söylesem bile Allah ona haber verirdi ki. Bu konuda ailemden görüş sahibi olanların hepsinin fikrini alıverdim. Resulullah'ın Medine'ye yaklaştığını duyunca içimdeki bütün kötülükler gidiverdi. Düşündüklerimden utanıverdim. En doğrusu doğru söylemek dedim. Sevgili ve vesselam artık Medine'ye gelmişti. Onun adeti bir seferden döndü mü önce Mescid-i Nebevi'ye gider, iki rekat namaz kılar, sonra da halk ile görüşürdü. Böyle yaptığı sırada savaşa katılmamış olanlar teker teker gelip özür dilediler ve yeminler ettiler. Hepsi 80 küsür kişiydi. Resul-i Kibriya Habibi Huda şefi Ceza olan ümmetinden bir kişinin saçını rüzgar sert esse Yüreği sızlardı Resul'ün. Ellerine açı verdi. Mazeret sunanlar adına dua ediyordu. Allah'tan rahmet dileniyordu. Hatayı yapanlar onlar idi. Ama Allah Resulü onlar adına dileniyordu Allah'tan. Gizli taraflarını Allah'a bırakıyordu resul Kibriya. ''Nihayet sıra bana gelmişti'' diyor Kav. Yanına varıp selam verince birazcık canı sıkkın bir durumda tebessüm ediverdi. ''Ah rahmet peygamberi, hataya düşenlere bile tebessüm ediyordu.'' Sonra bana ''Gel lütfen buraya'' dedi. ''Ben yürüyerek önüne kadar vardım, önünde diz çöküverdim.'' ''Sen niçin geri kaldın?'' Bineyini satın almamış mıydın?'' buyurdu. Ben de ''Ya Resulallah, ey Allah'ın güzel peygamberi, ben senden başka bir dünya adamının önüne oturmuş olsaydım şu şekilde özürler beyan ederek, Can sıkıntısını, kızgınlığını giderir, öyle çıkardım. Ama kendimle mücadele ettim ve yemin ederim ki eğer sana yalan söyleyerek özürler beyan edecek olursam belki seni memnun ederdim ama Allah... Gizliyi ve gizlinin gizlisini bilen Allah, her şey gören Allah, onun huzurunda ne yapardım ben? ''Belki sana, belki sana karşı mazeretler sunup, belki, belki seni kandırabilirdim ama Allah vahiy ile seni yine doğrulatırdı.'' ''Benim hiçbir özrüm yoktu ya Resulallah, Allah'a emin ederim ki.'' ''Seninle birlikte savaşa katılmadığım zamandaki kadar hiçbir zaman kuvvetli ve daha rahat da değildim efendim.'' Bunun üzerine ve vesselam efendimiz işte bu doğru söyledi diyordu. Kalk deyiverdi. Allah senin hakkında hükmünü verecektir. Bunun üzerine ben de kalktım. Selem oğullarından bazıları beni sarı verdiler. Dediler ki vallahi seni bundan önce günah işlediğini görmedik. Senden başka savaşa katılmayıp da özür beyan edenler gibi sen de beyanı itizarda bulunmadın. Resulullah'ın sana istiğfar etmesi kafi olur inşallah yeter diyorlardı. Beni tergib ettiler diyor. Öyle ki tekrar Resulullah'a varıp kendi kendimi yalanlamayı bile düşünüverdim. Sonra onlara dedim ki, benden başka kimse de böyle konuştu mu? Evet dediler. İki kişi daha geldiler ve aynı şekilde konuştular. Onlara da sana söylendiği gibi söylendi. Kimdir onlar dediğimde, Rebi oğlu Mürare ve Ümeyye oğlu Hilal dediler. Bedir savaşında bulunmuş iki salih kişiyi söylediler. Onların benim yanımda değeri büyüktü. Allah Bedir'de bulunanları övüyordu. Onların da böyle cevap aldıklarını duyunca yürüdüm gittim. Sonra Resulü Kibriya aleyhissalatü vesselam efendimize Allah'tan bir emir gelmişti. Müminlerin bizimle konuşmasını yasaklamıştı bu emir. Üçümüzle de kimse konuşmuyordu. Herkesten ayrı kalmıştık. Yeryüzü bana çok dar ve manasız gelmeye başlamıştı o zaman. Artık bu yeryüzü yüzü benim bildiğim yeryüzü yüzü değildi. Böylece tam elli gün geçiri verdik. Arkadaşlarım kalabalıktan ayrılmış evlerinde oturmuşlardı. Ben ise halkın arasında dolaşıyordum. Evden çıkıyor, Müslümanların namaz kılışlarını seyrediyor ve çarşı pazarda geziniyordum. Ne var ki kimse benimle konuşmuyordu. Namazdan sonra Resulullah'ın yanına geliyor ve selam veriyordum. Ve kendi kendime soruyordum. Acaba selamımı aldı mı? Acaba dudakları kıpırdadı mı diye. Sonra ona yakın yerde namaza duruyor ve gözümün altından ona bakıyordum. Namaza durduğum zaman bana bakıyordu. Sonra kendisine dönünce nazarlarını benden kaçırıyordu Allah'ın emri olmasaydı kıyar mıydı hiç konuşmamaya Allah'ın rahmet peygambi. Gizli gizli gözetiyordu. Hani Allah emretmişti ya konuşmayacaklardı. Ama kıyamıyordu bakıyordu uzaktan gözleriyle nazarlarıyla kontrol ediyordu. Bu konuşma boykotu o kadar uzadı ki son derece beni üzdü. Nihayet amcam ve çok sevdiğim Ebu Katade'nin evinin duvarının önüne geldim Selam verdim almadı Selamımı almayınca döndüm ve dedim ki Ey Ebu Katade Allah senin yardımcın olsun Bilir misin ki ben Allah'ı ve Resulünü çok severim O yine sustu Tekrar söyledim yine konuşmadı Sonra Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi Bunun üzerine gözlerim dolu verdi Döndüm ve duvara zorlukla tutunabildim. Bir de baktım ki Medine sokaklarında yürüyen, yürürken Şam yöresindeki Neptilerden birisi oraya alışverişe gelmiş ve kim Malikoğlu Kab'ı bana gösterebilir diye dolaşıyordu. Herkes durmuş beni gösteriyorlar. Adam yanıma yaklaştı. Ve Gassan Melikinden bana bir mektup uzattı. Okuma yazma biliyordum. Mektubu açtım ve okudum. Şunları yazıyordu. Artık arkadaşların seninle konuşmuyormuş. Allah'ın sana sığınacak bir yer bırakmadığını işittim. Şüphesiz ki biz sana sığınacak yeriz diyordu. Hristiyanlığa çağırıyordu. Sürüden ayrıl ayrılanı kurt kapmaya çalışıyordu. Ey bekleyenler! Ey bu yürüyüş seferinden uzakta kalanlar! Hangi kurtlar peşimize düştü? Hangi mektuplar gali verdi bize? Hangi mektuplarla karşılaşıverdik? Yürümek izzet ve şerefine kavuşmak varken mektubu okur okumaz. İşte sana bir bela daha deği verdim kendi kendime. Sonra dürdüm, büktüm, ocağı atıp yaktım, yırtı verdim mektubu. Kırk gün geçmişti konuşma boyukatı başlayalı ki bir de baktım Resulullah beni aratıyormuş. Resulullah'ın karımdan ayrılmama emrettiğini bana haber verdiler. Bunun üzerine ben boşayacak mıyım, ne yapacağım diye sordum. Hayır, ondan uzaklaşmanı ve yaklaşmamanı emir verdi dediler. Aynı haber eşime de iletildi. Aileme dedim ki, sen ailenin yanına git. Allah bu konuda hükmünü bildirinceye kadar onlarla birlikte otur. O günlerde Ümeyye oğlu Hilal'in eşi Resulullah'a gidip Ya Resulallah Hilal geçkin bir yaştadır ona hizmet edecek kimse de yoktur. Benim hizmet etmemi hoş karşılar mısınız lütfen demişti de sevgili Allah'ın izniyle peki ama sana yaklaşmasın buyurmuştu. Bunun üzerine kadın Vallahi zaten hareket edecek durumu yoktur O günden beri ağlayıp duruyor demiş Bazı yakınlarım da bana söylediler Varıp Resulullah'tan izin istesen Hanımın sana baksa diye Hilalin karısına izin vermiş dediler Ben vallahi Resulullah'tan bu konuda izin istemem Hem ben ne diye izin isteyeyim Genç bir adam olduğum halde dedim Bunun üzerinden de on sene geçivermişti Böylece tam 50 gün oldu da boykat başlayalı. 50. gecenin sabahı evimin içinde sabah namazını kılmıştım da Allahu Teala'nın beyan ettiği durum içinde otururken ki yeryüzü bana bütün genişliğine rağmen dar gelmişti. İçimde bir burukluk hissediyordum. Birden bir Sele tepe'sinden bir sesin yükseldiğini duydum. Ey Malik olu kal. Ey Malik olu kalp diye sesleniyordu. Hemen secdeye kapandım ve Allah'ın bir rahatlık verdiğini anladım. Sabah namazında Resulullah'ın bizim tövbemizin kabul olunduğunu ilan ettiğini duydum. Artık herkes bizi tebrik etmeye geliyordu. Aileme de teb tebriki gidenler oluyordu. Bana müjde haberini verene hemen üzerimdeki elbiseyi çıkarıp muştu armağanı olarak verdim. Çok sevindim. ''Vallahi o gün başka elbisem de yoktu. İki kat elbise kiraladım ve Resulullah'ın yanına gidiverdim. Yolda görenler gruplar halinde gelip beni tebrik ediyorlardı ve Allah tövbeni mübarek kılsın diyorlardı. Nihayet aşk mescidine Resulullah'a vardım. Etrafı bir hayli kalabalıktı. Ubeydoğlu Talha beni görünce ayağa kalkıverdi, elimi sıkıp tebrik ediyordu.'' Kucaklayı verdiler. Çok sevinmişlerdi onlar da. Andolsun Allah'a ki Muhacirler arasında ondan başkası bu durumda geç kalmamışlardı. Resulullah'ın yanına varmıştım da selam verdiğimde yüzü sevinçten parlıyordu. Bana. Hani annenden o ilk doğduğun anda tertemizdin ya. İşte şu anda da aynen diyordu Allah'ın güzel peygamberi. Aynen o günkü gibi tertemizsin. Bunun üzerine ben soru verdim. ''Bu müjde sizden midir ya Resulallah yoksa Allah katından mıdır?'' Allah'ın yüce peygamberi hayır diyordu. O pırıl pırıl parlayan yüzüyle Allah katındandır diyordu. Resulallah'ın yüzü sevindiği zaman öyle aydınlık olurdu ki tıpkı bir ay parçasına dönüverirdi. Ve biz sevincini yüzünden yüzünün parlaklığından fark ederdik. Önüne diz çöküp oturunca dedim ki... Ya Resulullah ben tövbemin kabul edilmiş olmasından dolayı bütün malımı Allah ve Resulullah uğruna sadaka edeceğim. Hani bana engel olan onları diye, hani beni rahmete koşmama engel olan bu mallarım diye, hani benim bu aşk yürüyüşüne, hani insanları gafletten kurtulsun için insanlar karanlıklardan uyansın için insanlar dirilsin için siz tebeye bir gazveye çıkıvermiştiniz de ben gelememiştim ya bu mallar yüzünden diye. Bu malları ben de Allah yoluna vermek istiyorum. Madem engel oluyorlar ya bana. Madem şeytan bunlardan pay çıkarıyor ya bana yüklenmek için. Resulullah kabul etmiyordu. <gülüyor> Rahmet peygamberi kabul etmiyordu. Bir kısmını verirsin. Diğeri sende kalsın diye oradığı. <Gülüyor> Rabbi Kerim olan Rabbimiz ayet indiriyordu. Bu samimi tövbe üzerine anı olsun ki Allah peygamberin ve bir kısmının kalpleri kaymak üzereyken güçlük anında ona tabi olan muhacir ile ensarın tövbelerini kabul etti. Çünkü o tövbeleri en çok kabul eden hakkıyla esirgeyendir. Ey iman edenler! Allah'a Sonsuz bir sevgi ve savgıyla bağlanın Ona itaat etmekten kaçınılmayın Doğrularla beraber olun Kap diyor ki Allah'a yemin ederim ki Allah'ın beni İslam hidayetiyle nurlandırdığı Günden sonra yaşadığım en mutlu gün Resulullah'a doğru söylememe karşılık Nimetlerin en büyüğünün lütfettiği gündür Ya bir de o gün yalan söyleyecek olsaydım Diğer yalancılar gibi ben de helak olur giderdim. Çünkü Allahu Teala o gün yalan söyleyenlere vahyi Rabbani'sinde söyleyebileceklerin en kötüsünü söylemişti. Onların yanına döndüğün vakit kendilerinden vazgeçmen için Allah adına and içeceklerdir. Öyleyse onlardan sakının çünkü onlar pistirler. İşte savaşı gitmeyen üç kişiden biri olan Malik oğlu Kab'ın dilinden savaşı gitmeyenlerin kıssasıydı dostlar. Geride kalmanın ağır faturalarını görüyorlardı. Samimi bir itiraf ile tövbeye yöneliyorlardı. Dürüst davrandılar. Kendilerini olduğu gibi ortaya koyuyorlardı. Elli gün süren bir boykattan sonra ancak aklandılar, paklandılar, tertemiz olurlardılar. Sefersizliğin neye mal olacağına göre verdiler ve kendileri de gösterdiler. Şimdi bekleyenlerin karşılaştıkları bu sıkıntı halini kısaca sizlerle paylaştıkta diğerlerini paylaşmak için vaktimiz yetmiyor. Notlarımızı burada bitirmeden evvel <gülüyor> burada. Sizlere sunuyorum ki dostlar, biz beklemeye yürüyenler yürürken, Kabe'ye yürürlerken önemli olan yolda bulunabilmekti. Bunu paylaşmak istiyorduk kısacası sizlerle. Rabbim yolu sunmuştu. Yol apacık ortadaydı. Şimdi bize düşen o yolun sadık yolcularının arasına katılabilmek. Rabbim bu yolda en doğru şekilde yürüyenlerden kılsın bizleri de. Ve dostlar, programımızı burada noktalarken, kaldığımız yerden haftaya devam etmek üzere, Rabbim dünyada da, ahirette de, cennet, hayatını yaşamayı cenneti yaşamayı rütfeylesin rahmet davası aşk medeniyeti önümüzde iken o rahmet davasının yolundan gidebilen peygamberler peygamberi sultanlar sultan aleyhissalatü vesselamın adımlarını adım adım takip edebilip vuslata erebilenlerden bizleri kılsın hepiniz Allah'a emanet olunuz haftaya kaldığımız yerden görüşmek üzere esselamu aleyküm رحمة الله وبركاته